457, numaralı konu, savaştan dönenleri karşılamak, Eşap Tebük seferinden döndüğünde, halkın Medine'den çıkarak onları karşılaması, evet, sahip bin Yezid anlatıyor, Hazreti Peygamber, Tebük gazvesinden Medine'ye dönünce halk onu karşıladı, ben de çocuklarla beraber seniyeti veda denilen yerde Hazreti Peygamber'e rastladım.